Hoca Ahmet Yesevi Hey bre Dursun Ali Karşıda burçları parıldayan hisar hangisidir? Yesi şehridir İsmail Bey Allah'ın lütfuyla kazasız belasız geldik Benim de korkum gayrimüslim kara Dursun Ali Geçen yıl yolumuzu kesmişlerdi. Kılıçtan baç vererek kurtulduk. Kafirlere baç vermek ne acı. Hele de Karahitay'a. Benim de aslım Karahitay'dır. Babam ben küçükken Buhara'ya yerleşip Müslüman olmuş. Hmm, baban akıllı insanmış. Keşke diğerleri de aynı yolu seçseler. Din ayrılığı yüzünden çıkan kavga ve harpler... ...Türkistan'da can ve mal emniyeti bırakmadı. Kıpçak Bozkırı'ndaki boylara İslamiyet'i tebliğ etmek şart. Peygamber Efendimizin emirlerini bildirmeli lakin... Haklısın, haklısın. Göçebe oymak ve Uruğular'a ulaşmak çok zor Dursun Ali. Neden Müslüman olmazlar bilmiyorum. Bu biraz da tebliğ edene bağlı Dursun Ali. Bakarsın Mavera Ünlehir'deki bereket bütün Kıpçak Bozkırı'nda hatta... ...gün doğusundan gün batısına kadar bütün dünyada bir kere daha yaşanır. İnşallah İsmail Bey, inşallah. İnşallah kaynım ve diğer çocuklarımız bize bütün kavimlerin... ...İslam'ın nuruyla aydınlandığını göstereceklerdir. Maşallah kaynınız büyümüş de küçülmüş İsmail Bey. Duruşu, konuşması, tavırları... ...kemale ermiş yetişkinleri andırıyor. <gülüyor> çok ümidim var Ahmet'te, çok... ...Yesi şehrinde inşallah daha iyi yetişme imkanları bulacaktır. Ah, i̇şte şu ev olmalı Ayşe. Evet, Ak Mescitten sonra üçüncü ev demişlerdi. Bak, evin önündeki çocuk da bizim Yesili çocuklara benzemiyor. Selamun aleyküm Ve aleyküm selam Ablam ve beyi evdeler Ben Hacı İbrahim'in oğluyum Yesiye hoş geldiniz Safalar getirdiniz Benim beklediğim var siz buyurun Selamun aleyküm Ve aleyküm selam Abdülkadir Geçin geçin şöyle geçin İlk misafirlerimiz sizlersiniz Ahmet kapının önünde Bizimle birlikte eve girmedi Bir beklediğim var dedi Pencereden gözüküyor Gelin bakın Şu uzaktan gelen yaşlı adamı görünce ayağa kalktı Selamün aleyküm Ve aleyküm selam baba Hani bizim emanetimiz Heşrede illa ilahe illallah Ey veli sen bunu nereden biliyorsun? Allah bildirdi bana Koynumdaki bu gümüş kutudadır emanet ey veli Bu bir tek hurma Ashab-ı kiram huzurunda size intikal ettirilmek üzere verilmiştir Adeta birbirlerini tanıyor gibiler Aslan babaya gönderirseniz Terbiyesi ve öğretimiyle o meşgul olur Yarın sabahtan itibaren derse başlasın o halde Apa uçmak içre yedi kör evin, arungu kılındı bu dünya evin. Adem, cennet içinde yasak yemişi yediği için, bu dünya ona bir arınma ve imtihan yeri olarak yaratıldı. Ne o evlat, bugün pek dalgınsın. Mektebe gelirken, şehrin hükümdarını silahlı askerlerle seferi çıkarken gördüm hocam. Merakım ondandır Hı. Hükümdarların nava gitmesi adettir evlat Biz işimize bakalım Hazreti Ali radıyallahu anh'dan naklen Buhari der ki Bir şeyi dinleyenlerin anlayabileceği şekilde Nakil ve ihbar ediniz Zira Onların Allah ve Resulünü yalanlamalarını arzu etmezsiniz Aslan Baba Hazretleri o kadar çok manzum söyle işte ısrar ettiniz ki son zamanlarda ben de yedili ve on ecelerle lecelerle hikmetler mırıldanmaya başladım. <gülüyor> Sen de büyük istidat var evlat. Dini ve ahlaki bilgileri hece bezniyle söylersen, halk çok çabuk anlar ve anladığını unutmaz. Çünkü Türk halkı çok eskiden beri vezniyle söylenen manzumlara aşinadır. Oku bakalım yazdığın hikmetlerden. Yedi yaşta Arslan Baba selam verdim. Hak Mustafa emanetin lütfet dedim. Hem o vakit binbir zikrini tamam ettim. Nefsim ölüp la mekana yükseldim işte. Hele bir bakalım neymiş Dur dur ben kapıyı açayım Buyurun Selamun aleyküm Ve aleyküm selam Devletli efendimiz hoca İbrahim oğlu Ahmet'i Bereket duasına davet ediyor Fakat Ahmet henüz çocuğu Vallahi orasını bilemem Ekincilikle uğraşanlar Kan alıyor kan Geçenlerde Hakan'ımız Karacuk Dağı'na Ava çıktı bir tek av bile avlayamadı Memleketin bütün velileri geldi, dua ettiler. Neticesiz kaldı. Hakan'ımız Arif'lerden, velilerden gelmeyen var mı diye sordular. Şeyh İbrahim'in oğlu Ahmet'in gelmediği anlaşıldı. İşte sebebi ziyaretim... Peki, peki. Bize müsaade ediniz. Fazla gecikmeyin. Daha çocuk bu. Ama büyümüş de küçülmüş sanki. Halinde olgun bir tavır var. Neler oluyor burada Bütün veliler toplanmış Davetiniz üzere Şeyh İbrahim oğlu Ahmet Yesevi dua edecek Hakan'ım Lakin babasının vasiyetini yerine getirmesi gerekiyor Onun için babasının türbesine geldi Bakın bakın sofrayı açtı Şimdi de babasının hırkasına bürünüp dua ediyor Aa, ee, Yağmur yağacak galiba Yağmura bakın Ne kadar şiddetli yağıyor böyle Gökyüzünden sel boşandı sanki Allah'ım secadeler örtüler dalgalar üzerinde yüzüyor Merhametini esirgeme bizlerden Bakın bakın Ahmet başını hırkadan çıkarınca yağmur azaldı Aman Allah'ım, Karacuk Dağı'na bakın. Yağan yağmurla dağ tamamen değişmiş. Ey Allah'ım sevgili kulu. Sayende memleketime bereket geldi. Karacuk Dağı bile ıslah oldu. Sultanım, siz adil, cömert ve takva sahibi bir hükümdarsınız. Dileğinizin kabul olması ondandır. En büyük dileğim adımın cihanda baki kalmasıdır. Ey Türkistan evliyasının gözbebeği. Ey hükümdar rahmeti sebebi. Âlemde her kim bizi severse senin adınla benimkini beraber yad eylesin. Amin. Amin. Amin. Amin. Hayret. Veli Ahmet'te, hükümdar Ahmet'te, Ahmet Yesevi diye anılır oldular. Veli Ahmet Yesevi Arsan Baba'nın ölümünden sonra onun manevi işaretiyle Buhara'ya gitmiş. Orada Yusuf Hemedani'den manevi ilimler tahsil edecekmiş. Ne demişler? Himmetü'r rical takle ul cibal. Allah sevgililerinin himmetini bizlerden esirgemesin. Amin, amin. Ben 26 yaşta sevda kıldım. Mansur gibi didar için kavga kıldım. Pîrsiz dolaşıp derd ile halvet peyda kıldım. O sebepten Hakk'a sığınıp geldim işte. Ben 27 yaşında piri buldum. Gördüğüm her sırrı perdeyle sarıp örttüm. Eşiğine yaslanarak izini öptüm. O sebepten Hakk'a sığınıp geldim işte. Ahmet, ağlıyorsun. Ne oldu? Bu haraya da bir türlü alışamadın. Yurdumu özledim Abdullah. Doğduğum o mübarek Türkistan'dan bağrıma taş bağlayıp yola çıktım. Hocamız Yusuf Hemedani de senin gibi mescidinden dervişler hücresine gelirken... ...arada duruyor, yüzünü Hemedan'a doğru çevirip ağlıyor. Bilirim Abdullah, bilirim. Hocamızı yurt hasretiyle üzgün gördüğümde... ...işte böyle benim de derdim depreşir. Yüzümü Türkistan'a çeviririm, gözyaşı akıtırım. Hocamızın odasını süpürmeye gidiyorum. Sen de gel istersen. Sultan Sencer... Horasan'dan elçi göndermiş Melikşah'ın oğlu Sencer mi? Evet Niçin elçi göndermiş? Mektupta Ashab-ı kiramın yollarından ayrılmayan şeyhimizin Hayat tarzını öğrenmek istediği yazılı Ayrıca Fatiha okumamız dileğinde bulunuyor Bir de Dervişler için elli bin altın göndermiş Şeyhimiz ne cevap verdi peki? Mektubu okuduk Bunun üzerine Sultan Sencer için Fatiha okudu Sonra Sencer'e gönderecek seh ve hatadan başka bir şey olmadığını söyledi. Rica ettik o zaman Şer'i Nebevi'ye uygun bizde ne gördüyseniz yazınız dedi. Bunun üzerine Abdülhalik ne gördüyse yazdı. Devrimizde böyle büyük hocaların Sultan Sencer gibi ulu hakanların olmasın ne büyük saadet. Çok haklısın. Kimseye yok mu? Hocamız fenalaştı. Hocamızın durumu çok kötü. Ahmet kardeşim ne oluyor? Hocamız fenalaşmış, bizi çağırıyor. Hemen koşalım o zaman. Hay. Hay. Hepiniz geldiniz demek. Makamımızı Hoca Abdülhalik'e bıraktık. Hay. Sonra Hasan Antak'i Sonra da Ahmet Yesevi Herkese karşı Hürmet ve muhabbet gösterin Fakirlere Zenginlerden daha fazla iltifat edin Sabır ve tahammüllü olun Sultan Sencer için yazdığımız adabı Müritlere Ve ahbabınıza söyleyin Allah Ahmet İki gözüm Sure-i Fatır'ı, Yasin'i ve Nazihat Suresini okuyor. Hilafet növbeti erişince Türkistan'a sefer eyle. Orada hizmetini ifa et. Hay, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Vah pek yazık ne yapacağım gariplikte Gariplikte gurbet içre kaldım işte Horasan'ı, Şam'ı, Irak'ı niyet kılıp Garipliğin çok kadrini bildim işte Neler gelse görmek gerek Hüda'dan Yusuf'unu ayırdılar Kenandan. Doğan yerim ol mübarek Türkistan'dan, Bağrımgat taşlar urup geldim işte. Gurbette ise pişkin kılar çok hamları, Bilge kılar, seçkin kılar çok ağamları, Keçe giyer, bulsa yer tağamları, Anın Türkistan'a geldim işte. Selamun aleyküm Bu kişi sizi görmek ister hocam Selamun aleyküm Kolay gelsin ey Ahmet Yesevi hazretleri Ve aleyküm selam Aa, Beni hatırladınız mı? Ötügen ormana ötesindeki yılgıcıyım ben Evdeşim ilk çocuğumu doğururken ölmek üzereydi Sizin lütfunuzla kurtuldu Yıllar önceydi Sizin Yeside olduğunuzu öğrenince üşemeden geldim Size çay getirdim Bildim seni Bu çayda şifalı bir nebat Hastalarınıza bundan içirin ki şifa bulsunlar Allah kıyamete kadar buna revaç versin Ben de sana kendi yaptığım kaşık ve kepçelerden armağan edeyim Aha, e, Ne kadar kısa bir zamanda yontuyorsunuz hocam e, Hem sizin ağaç işi yapmanıza çok şaşırdım ben Eee ...nafakamızı bir yerden kazanmamız gerek... ...nice talebenin ihtiyacını karşılar... ...şu gördüğün tezgah... ...yeside sizin makamınızı sorduğumda... ...üstünde heybe olan bir öküzü gösterdiler hocam... ...müşteriler ihtiyaçları... ...kadar kaşık ve kepçe alıp... ...bedelini heybeye bırakıyorlardı... ...birisi bırakmayacak oldu... ...öküz peşinden yürümeye başladı... ...adam parayı vermek zorunda kaldı... ...ben de o öküzünüzün peşine takılıp... ...buraya geldim... ...evet... O hayvan benim yaptığım eşyaları satar ey dost. Süleyman, Mansur, Said misafirimiz vardır gidin odun getirin. Ee, talebeleriniz ne kadar saygılı. Çevik ve müdrik Yesevi Hazretleri değil mi? Aa, bu arada ben tarikat adabınızı merak ettim de. İki dizi üzerine çöküp tevazu ve edeple oturmak... Kendisini herkesten alçak görmek. Cümle şeyhleri ve azizleri üstün bilip karşılarında sakinane durmak. Şeyhlerin meclisinde destursuz lakırdı söylememek. Kendi şeyhinin ve başka şeyhlerin velayet sırlarını, suretlerini ve keramet rumuzlarını hatırasında saklamaktır ey dost. Ah pek güzel, pek ala. ...yağmur da şiddetlendi. Hocam... ...bir suarim daha olacak. Halvet nedir? Evet konu ...bizim katımızda... ...halvet pek mühimdir. Halvet kelimesinde bile... ...hikmetler gizlidir. Hı... ...haliden... ...lam leilden, ...vav vuslattan... ...te hidayetten alınmıştır. Halvet sırasında... İnsanlık karanlıkları ve kederleri ortadan kalkar. Batın tabakaları nurlanır, temizlenir. Daha nice feyizleri hasıl olur. Odunları getirdik hocam. Hocanın yanına bırakın. Süleyman nerede? Biraz geriden gelmekte hocam. Tamam, siz çıkın. Odunlar da yağmurdan ıslanmış... Süleyman bu yağmurda kaftanının için çıkardın. Odunlar ıslanmasın diye üzerlerini örttüm hocam. Pek güzel. Gel otur şöyle bakayım. Seni mektebe gelirken görürüm. Diğer talebeler gibi Kur'an'ı boynuna asmaz, elinde getirirsin. Sebep nedir? Hürmettendir hocam. Bundan sonra senin adın Hakim Süleyman olsun oğlum. Kulak ver de dinle hikmetlerimi şimdi. Zahid olma, abid olma, aşık ol sen. Mihnet çekip aşk yolunda sadık ol sen. Nefsi tepip dergahına layık ol sen, Aşksızların hem canı yok, imanı yok. Aşk sevdası kime düşse rüsva kılar, Işık salıp hak kendine şeyda kılar, Mecnun gibi aklın alıp Leyla kılar, Allah şahit bu sözlerin yalanı yok. Kul Hacı Ahmet candan geçip yola girsen, ondan sonra erenlerin yolunu sorsan, Allah deyip hak yoluna canını versen, bu yollarda can vermesen imkanı yok. Peki şu Mansur'un yanında oturan kişi meşhur bezirgen Lokman Menteş değil mi? Ta kendisi. Son günlerde hocamıza karşı sevgisi birdenbire arttı. Malanın yarısını da yeni gelen talebelere bizzat ben dağıttım. Söylediklerimizi duydu galiba bize bakıyor. Gel yanına sokulup tanışalım. Eh, aramıza hoş geldiniz. Ben Süleyman Hakim. Ben de Celal Ata. Bana da Lokman Menteş derler. Talebe olmak için biraz yaşlı sayılırım değil mi? Yok estağfurullah <gülüyor> Öğrenmenin yaşı mı Hocamız Hocamıza sizin yaşınızda pek çok bağlanan oldu Bilirim dostlar Ben bütün civar şehirleri gezen bir tüccarım Aklım başıma on beş gün önce geldi Daha önce yol, edep, erkan bilmezdim Estağfurullah efendim ...malınızın büyük kısmını da... ...yoksul talebeler için harcamışsınız. Semerkant yakınlarındaki... ...büyük nehirden geçiyordum. Sırtlarında... ...Bengal kumaş yüklü... ...iki katırım... ...akıntıya yakalandı. Onları kurtarmak için atıldım. O sırada... ...suyun üzerinde süzülen... ...bir turuna gördüm. Bana doğru yaklaştı. Kalbimden... Eğer kurtulursam malımın yarısını Allah rızası için vereceğim diye adetim. Nasıl kurtuldunuz peki? Bir an vücudumun suyun üzerine çekildiğini hissettim. Kendimden geçmişim. Gözümü açtığımda Ahmet Yesevi Hazretleri beni kıyıya çıkarmak üzereydi. Hemen ellerine sarıldım. Hocamız son derece yardımseverdir. Yalnız anlayamadığım bir şey var Hocamız o gün Yeside'ymiş Aynı anda iki yerde Evet iki yerde birden nasıl olur Hem beni sudan çıkardığında dikkat ettim ...ıslanmamıştır. <gülüyor> Allahü Teala evliyasını çok sevdiği için... ...onlara diğer insanların yapmaktan aciz oldukları... ...pek çok şeyleri kolay kılmıştır. Mesela bir anda birden fazla yerde görülebilirler. Şişt, Hacı Hazretleri teşrif buyuruyorlar. Uzaktan yakından gelen bütün dostlarım... ...safalar getirdiniz. Sakın ola ki... Kimsenin kalbini kırmayınız. Kalp kırmak, hakta Teala'yı incitmek demektir. Nefsinize uymayın. Nefse uymak yolunda bulunan kimse rüsva olmuştur. Artık yatarken, kalkarken onun yoldaşı şeytandır. Ey dostlar! Bir kimse Allah aşkıyla yanıp yoğrularak, bu deryanın çok mahir bir dalgıcı olmadıkça... ...bundan daha derin bir vahdaniyet denizine giremez. Ee, hocam, bir mesele soracaktım. Bir kısım İran sufileri... ...İslam hükümlerine az veya çok dikkatsiz hareket ederler. Vahdaniyet denizinde bunların halleri nicedir? Ahkam-ı İslamiye'yi tam bilmeyen... ...tatbik etmeyen bir kimse... ...evliyalık yolunda bulunmaya kalkarsa... ...bunun imanını şeytan çalar... Emir ve yasaklara uymakta gevşek olanlar, kendilerinde evliyalık yolunda bazı haller olduğunu sanırlarsa da bu haller rahmani değildir. Alışverişte, ibadette öyle noksanları vardır ki kendilerinde var sandıkları haller şeytanın bir oyunudur. Bunlar ne kadar zavallı ve bedbahttırlar. Ey Horasan uleması, Yesi şehrinde Hoca Ahmet'in meclisinde dinin hükümlerine uyulmazmış. Evet evet doğru söylüyor. Maviran Nehir'de de aynı şeyleri duydum. Evet hep öyle diyorlar. Evet, evet evet ve hem de şeriata aykırı hareket ediyormuş. Ya, Ey Horasan eşrafı, sakin olun ve beni iyi dinleyin. Ben Yesili'yim, hocanın müridiyim. Söylediklerinizin aslı yoktur. Hoca Ahmet Yesevi şer'i hükümlerle tarikatı birleştirir. Dinin hükümlerine harfiyen riayet eder. Aa, aa. Ee, bir dakika. Sizin sözleriniz kefalete yeterli değildir yabancı. Müfettişler gönderelim, Tahkik heyeti gönderelim. Evet evet, bu evet, doğru. Evet, Bunu doğru, yapalım, doğru. gönderelim oraya. Çok doğru. Bugünlük dersimizi aldık. Sormak istediğiniz var mı? Hocam bir sorumuz olacak. E, salikler için nafile orucun faziletleri nelerdir acaba? Anlatayım Celalata. Nafile orucu üçüncü güne varırsa... ...batından gubar ve zulmet kalkar. Altıncı güne varırsa... ...gönül deryalarının pınarları açılır, akmaya başlar. Eğer dokuzuncu güne varırsa... Kalplerin ve kabirlerin keşfi hasıl olur Hocam Horasan ulemasının gönderdiği heyet geri döndü Horasan'da hakkımızda çıkmış Yakışıksız dedikodular devam ediyormuş Onlara verilecek Bir dersimiz olacak Süleyman Hakim Şimdi beni dikkatle dinleyin İçinizde Sağ kolunu gününden bu yana Avret yerlerine hiç değdirmemiş kim vardır Ben varım Hacı Hazretleri Celal Atah. Bu mühürlü hokkayı alıp Horasan'a gideceksin. Ulemanın önünde açacaksın. Buyruğunuz başım üstüne hocam. Biz e, e, e, e, e, burada e, niye e, toplandık? E, ne var? Ne oluyor burada? Bütün Horasan eşrafı buraya niçin üşüşmüş? Ne? Yesi şehrinden hoca Ahmet Yesevi mühürlü bir hokka göndermiş. O açılacak. Aa, bakın işte açıyorlar açıyorlar. He? Ha evet, Aa, açılıyor. Hokkanın içinde ateş var. Hem de kor halinde. Ha. Yalnız ateş değil pamuk da var. Ee, yesi'den... ...buraya kadar aynı kapta pamuk yanmadan... ...ateş sölmeden gelmiş. Yesefi hazretleri hemşehrilerimizin... ...kendisi aleyhindeki sözlerine kızmış olmalı. Ha. Anlayanlar için ne büyük bir ibret dersi. Şuraya bakın. Ha. Evet evet çok doğru söylersin. Hoca bize iyi bir ders verdi. İlk fırsatta Yesi'ye gidip... ...kabahatimi affettireceğim. E ben de ben de gideceğim. E, hoca dinin hükümlerine uymuyor diye... ...ileri geri konuşmuştuk. Hadi gel birlikte gel. Beni de alın yanınıza. Alalım ahi alalım. Zaten o mübarek zatın bağlıları yüz binleri buldu. Bunu çok önceleri duymuştum. Hoca Ahmet Yesevi daha çocukluğundan beri peygamberimizin bütün sünnetlerine bağlıymış. Bu yüzden 63 yaşına gelir gelmez tekkesinin yanına bir kuyu kazıp ham kerpiçten kuyunun dibine bir hücre inşa ettirmiş. Yesevi Hazretleri ömrünün geri kalan kısmını burada geçiriyormuş. Eya dostlar kulak salon dediğime ne sebepten 63'te girdim yere Miraç üzere Hak Mustafa ruhum gördü Ol sebepten 63'te girdim yere Hak Mustafa Cebrail'den kıldı sual bu nice ruh tene girmeden buldu Kemal Gözü yaşlı, halka yararlı, boyu hilal. Ol sebepten 63'te girdim yere. Hayır olan Muhammed danişment. Bu ne hal? Hükümdarımız Kazan Han'ın yanından gelirim Seyit Mansur. Kendilerine Ahmet Yesevi Hazretlerinin nerede cuma namazı kıldığını anlattım. Kazan Han mı sordu bunu? Evet ben de hacenin huzuruna vardım Daha bir şey söylemeden elini uzattı ve Cuma namazına bugün birlikte gidelim dedi Elinden tuttum O anda kendimi büyük bir camide saflar içinde gördüm Peki neresiymiş o cami? Anlatacağım Seyit Mansur Namazdan sonra haceyi bulamadım Caminin hizmetlisi telaşlı halimden anladı Yanıma geldi ''Ey derviş, burası Mısır'dır. Bu cami, cami-i esherdir. Senin hocan nice zamandır cuma namazlarını burada kılar.'' dedi. Orada bir hafta kaldım. Ertesi cuma bir anda Yesi'ye döndük. Hocanın kerameti zühur etmiş. Yesi'ye döndüğümüzde ayrılırken başlayan ezan henüz bitmemişti. Buna hiç şaşırmadım. Ben de Hacı Hazretlerinin yer altındaki hücresini gördüğümde... Ne kadar sıkıntılı yer Diye kalbimden geçirip Çok üzülmüştüm Bir de baktım ki Hücrenin bir ucu doğuda Bir ucuysa batıda Elbette Seyit Mansur Onun ruhu Manevi zevk ve neşe içinde uçmaktadır Bismillah'la başlayarak Hikmet söyleyip Taliplere inci cevher saçtım işte. Riyazeti katı çekip kanlar yutup ben defteri saniye sözünü açtım işte. Horasan diyarından üstü başı harap bir abdal geldi. Hocam huzurunuza çıkmak muradıdır. Ben de onu beklerdim Aç kapıyı gelsin Selamun aleyküm Ve aleyküm selam bektaşım Emanetlerin burada Bu taç, hırka, sofra, alem ve seccade senindir İşte nasibin bunlardır Kırk yıl hükmün vardır Gün batısına git Batıya Batıya Diyarı Rum denen geniş memleketin Neresine gidip konsam Münasip düşer acaba Aklından geçeni bilirim Bektaş Şu harlı ocakta yanan dut dalını ver bana bakalım Odunu Diyarı Rum'a doğru savurdu Bu odun nerede durursa sen de ol menzilde konaklarsın, bektaşım. Al, bu ağaç kılıcı da beline kuşan. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Seni diğer Rum abdallarına başkılıp sübaşa eyledim Günlerdir yoldayım. Hacı Hazretlerinin işaret ettiği menzili bulamadım. Nerelerdedir kim bilir? Ha! Şu dervişe rastladığım iyi oldu. Bir yol ona danışayım. Selamun aleyküm ey dermiş. Ve aleyküm selam kardeş. Böyle sağa sola bakınıp aranarak nereye gidersin? Konya'ya mı? Adım Bektaş. Horasan'dan gelirim. Diyarı Rum'da bir dut ağacı ararım. Aradın dut ağacı yana yana üzerimden geçer idi ey Bektaş. Ol ateşi kapıp evimin önüne diktim. Kudreti ilahi sayesinde ol odun yeşerdi. Allah'a şükürler olsun. Menzilime vardım. İsminizi bağışlar mısınız ey mübarek derviş? Adım Sultan Hoca Fakih. Burası Konya dedikleri diyardır ey bektaşı veli safalar getirdin Gayrı bu memleketi terbiye etmek bize düşüyor Gördüm ki işimiz pek zor Sultan Hoca Faki Hocamız gönül ellerinden bu yana yenilerini gönderse de yüzümüz kara çıkmasa Bu geniş memleketlerde kraç toprağa saçılmış birer avuç su gibi uçup gitmesek Saltuk Muhammedim yanına 700 er al. Eğlenmeyip Roma varın. Bektaşım seni Lehistan diyarına salsın. Ol diyarda delaleti ayağan olan sarı Saltuk suretine girip Makedonya, Dobruca, yedi krallık yerde nam ve şan sahibi olasın. Yesevi'nin talebeleri dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Kıpçak'ta eski Kazak şehirlerinden Abraş Sufi, Nogayların kahramanlarından Idgü Hoca, Arslan Baba'nın oğlu Mansur Ata, Süleyman Hakim Ata, Doğu ve Kuzey Türkleri arasında en tanınmışlarıdır. Anadolu'nun fethinde Yesevi talebelerinin payı pek büyüktür. Avşar Baba, Akyazılı, Bursa'da Geyikli Baba, Bozok Sancağı'nda Osman Baba bunlardandır. Ahmet Yesevi Hazretleri 133 yıl yaşadıktan sonra Miladi 1166 Hicri 667'de vefat etti. Timurhan Buhara seferine çıktığında Yese'ye uğradı. Orada rüyasında Ahmet Yesevi Hazretlerini gördü kabri üzerine çok mükemmel bir türbe yaptırdı. Bütün Türklerin yüreğinde taht kurmuş hoca, çok sevdiği Türkistan'da o muhteşem türbede metfundur. Bir gün Orenburg'dan Taşkent'e doğru seyahat ederseniz, 1864'teki Rus bombardımanının acı hatırasını duvarlarında saklayan Camii Hazreti ve Hoca Ahmet Yesevi'nin kabrini ziyaret edebilirsiniz kul Hacı Ahmet söyledi hakkın yadın işitmeyen dostlara kalsın öydüm, gurbet çekip öz şehrime dönüp geldim Türkistan'da mezar olup kaldım işte